Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Güzel Antalya'dan önemli bir haberle başlayalım programımıza. Antalya Valisi Doktor Ahmet Altıparmağı'ya yönelik Kürce HES hakkında verilen mahkeme kararının acilen uygulanması talebiyle bir imza kampanyası açıldı. Alakır Nehri Kardeşliği tarafından Change.org sitesine başlatılan kampanyada daha şimdiden 1064 destekçiye ulaşıldı ve hızla artıyor. Kampanyanın bu HES projesinin çevreye vereceği zararlardan dolayı yürütmeyi durdurma kararı aldığı ama valinin bu kararı halen uygulamaya koymayarak suça ortak olduğu vurgulanıyor. Kararın uygulanmadığı her gün ise onlarca canlının ölümüne neden oluyor. Bu süre zarfında 3500 yıllık Likya Köprüsü'nün kalıntıları yok edilmiş, Alakır nehrinde yaşayan ve nesli tehdit altında olan kırmızı benekli alabalığın vadedeki yaşam alanı kısıtlanmış. Alakır çayının sağladığı bölgesel iklim koşullarının değişmesi ise, Büyük oranda sebze üretilen Kumluca ovasındaki tarımın zarar görmesi anlamına geliyor. Yani Kürcü Hes'in etkileri vatandaşın sofrasına kadar yansıyacak. Hızla imzaların arttığı bu kampanyayı change.org taksim.kürcühess adresinde bulabilirsiniz. change.org taksim.kürcühess Yıllardır süren kamuoyu baskısı ve Greenpeace'in sürdürdüğü kampanyanın ardından dünyanın en büyük kağıt üreticilerinden Asia Pulp and Paper yani APP şirketi Endonezya'nın yağmur ormanlarından elini çekiyor. Yaklaşık 10 yıldır süren kamuoyu baskısı ve Greenpeace'in 2010'dan beri sürdürdüğü kampanyanın ardından... Asia Pulp Paper yeni bir orman koruma politikası yayınladı. Eğer APP bu politikayı uygulamaya koyarsa şirketin uzun yıllardır neden olduğu yağmur ormanı tahribatı sona erecek. Greenpeace Endonezya Orman Kampanyası sorumlusu Booster Maytar. Bu yağmur ormanları için çok önemli ve pozitif bir gelişme ancak tabii uygulama kısmı çok önemli. Greenpeace olarak bu kararın uygulanmasının takipçisi olacağız. Endonezya yağmur ormanlarının tahribatı Sumatra kaplanı ve orangutan gibi hayvanların soyunun tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştı. Kağıt endüstrisi, palmiye yağı endüstrisiyle birlikte yağmur ormanlarının tahrip olmasının en büyük nedeni. Bu konu ancak hem hükümetin hem de tahribata neden olan şirketlerin atacağı ciddi adımlarla çözülebilir, diyor. Greenpeace'in 2010'da başlattığı kampanya, Endonezya'nın kağıt endüstrisini dönüştürmek için APP ile olan ilişkisi, Ne kesen Adidas, Kraft, Mattel, Nesse ve Unilever gibi yüzün üzerinde firma vardı. Dolayısıyla bu firmaların baskısı da bu konuda çok etkili oldu. Gıda ve Çevre Raporlama Ağı kurucusu ve Gris yazarlarından Tom Laskavi'nin Grist.org'da yayınlanan yazısını Yeşil Gazete Gönüllü Çevirmenlerinden Özlem Katısöz çevirdi. Laskavi... Yazısında Amerikan perakende devi Walmart'ın federal bir GDO etiketleme yasası talebini desteğine vereceğine dair bilgiler paylaşıyor. Buna göre şimdiye kadar Kaliforniya GDO etiketleme yasası olarak bilinen ve 37 noldu yasanın durdurulması için 45 milyon Amerikan dolarının üzerinde para harcayan gıda şirketleri şimdi bu stratejiden vazgeçiyor olabilir. Lascavi bir eyalette başlayıp sonra Başka birinde patlak veren ve GDO etiketlemesinin yasalaşmasını isteyen Washington, Vermont, New Mexico ve Connecticut taban hareketlerinin her biriyle teker teker uğraşmanın bu firmalar için oldukça yorucu ve maliyetli haline gelmiş olabileceği, bu nedenle GDO'ya muhalif olarak doğrudan tüketiciye hoş görünme stratejisi izlenebileceği yorumunu yapıyor. Varsayımına göre Monsanto ve Syngenta gibi biyoteknolojik tohum şirketleriyle bu firmaların ürettiği ürünleri satmak zorunda kalan gıda şirketlerinin arasının açılmasının Temel nedeni Gıda'ların faydalarıyla ilgili öne sürülenlerin gerçekte tüketiciye yarar sağlamaması. Laskavi iddiasında geçen ay yapılan gıda şirketleri temsilcileriyle Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Yönetim Dairesi'nin yetkililerinin katıldığı toplantıya dayandırıyor. Dünya üzerinde halen 61 ülkede Gıda'lı ürünlerin etiketlenmesi zorunlu tutuluyor. Ne mutlu ki Greenpeace ve GDO'ya higher platformlarının çalışmaları sonucunda ülkemizde bu ürünler gıda amaçlı olarak girememiş durumda. De facto yasaklandı diyebiliriz veya toplum ve şirketler GDO konusunda güçlü bir koruma aşısına sahip. Umuyoruz yem amaçlı izin verilen birkaç tür içinde şu anda sıkı bir etiketleme zorunluluğu getirilecek Türkiye'de. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in bu konuda sözü vardı ve üstünde çalıştıklarını açıklamıştı. Bakalım sonuçlarını görürüz diye ümit ediyorum yakında. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Türkiye Elektrik Elektronik Sektörü Strateji Belgesi'nin açıkladığı toplantıda güneş enerjisi sektörünün bir türlü atılım yapamamasını mevcut yasalara bağladı. Bakan Ergün öyle hukuki idari düzenlemeler var ki kimsenin ilerlemesi mümkün değil. O duvarları kaldırmamız lazım. Çalışmalar sırasında belki yeni engeller de tespit edeceğiz. Eylemler çerçevesinde yenilenebilir kaynaklara yönelik. Enerji tesisi kurulması bu alanda ARGE çalışmaları ve malzemelerin üretiminin teşvik edilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Güneş enerjisinin kullanımına dair bir takım engeller var. EPDK belli limitler koymuş. Şu kadar kilovat saatten fazla üretim izni vermem, şebekeye satmayacağım, kendim kullanacağım, senin söylediğin kilovattan fazla üreteceğim dese de buna hukuki düzenlemeler izin vermiyor. Mutlaka bu değişmesi lazım ki ilerleyebilelim o engelleri bu belge çerçevesinde kaldırmamız lazım dedi. E biz de diyoruz o zaman hadi öyleyse. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41